Aklımızda arayı bulup inandığımız mabudi mutlakın emrine iktida ederek tavaf ederiz. Binlerce nebi bu mevzuda aynen böyle düşünmüş Kabe'yi tavaf etmiş ve yüzlerce müminlerin tavaf ettiği metafta orası mezar haline gelmiş ve onlar yatmaktadır. Sen tavaf ederken işte bu büyük manayı bu büyük hakikatı yerine getiriyor, havası içinde tavaf edeceksin, tavaf edeceksin. İmam Gazali'nin naklettiğine göre, kendi devrinde muhtemelen veya daha evvel, tabi'in tebeyi tabi'in devrinde, Kabe-i birisi tavaf ederken, gülen, eğlenen, konuşan, orada koşup duran, sui edeb içinde Kabe'nin etrafında dönen kimseleri görüyor ve kalben dağidar oluyor.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 Biz Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve inkiyat tavası içinde bu işi yapar. Kabe'ye böyle teveccüh eder. Günahlardan böyle arınmaya çalışırız, arındırsın inşallah. i̇nşallah. Kısaca Beytullah'ın manasına dikkat çektim. Beytullah'a Rabbimiz emrettiği için teveccüh ederiz. Rabbimiz emrettiği için makamı, sıddikiyetin muktezatı olarak Rabbimize teveccüh ederiz. Bir kısım zayıf akılların zannettiği gibi, İslamiyet putu ve putperestliği yıktıktan sonra Beytullahı ı Haşa bir put olarak onların karşısında terk etmemiş, ayrı bir put, ayrı bir totem olarak Hacerül ül As çıkarmamıştır onların karşısına. Evet biz Beytullah'a da tazim eder, Hacerül ül Esved'e de tazim ederiz.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 Akabe'de onu taşıyoruz, taşı taşıyoruz. Beri tarafta ise taşın karşısında selam duruyor. Arzu budiyette bulunuyoruz. Demek ki kulluğumuz Allah'a karşıdır, taşa karşı değil, Ka'b'e karşı da değil. İşte buna manay siddikiyet veya manay farukiyet diyoruz. Ne demek manay siddikiyet? Ne demek manay farukiyet veya manay Ömeriyet?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 Cibril emrime inkiyat ediyor, haber getiriyor, ben bunlara inanıyorum. O günden öte o Sıddıkiyet dendi. Burada bir noktaya dolayısıyla dikkatinizi çekeceğim. Biz Hak'la ricali tanırız. Hak ölçüleriyle insanlara değer veririz. Bir insan iyi insan mıdır, kötü insan mıdır? Hak ile ona iyi veya kötü deriz.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 Resul -i Ekrem i öptü gördüğü için Hacerü'l Esad'ı öpüyor, eğiliyor iki büklüm. Ve kalkarken de şöyle diyor: İni a'lemu annaka hajar la tenfa'u ve la tadur. Velolahu en raytu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuk. Bir el arkadan dokunuyor kendisine. Kalktığında gözleri dolu dolu Ali'yi görüyor. Ya Ali!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 Lizatihi ve تَاشْ ne nef'i vardır ne de zararı vardır. Ama Allah dilerse nef'i de olur, zararı da olur. Buna makam-ı diyoruz. Biz, bütün menasik, bütün ibadetü taatımızı bu hava ve bu neş'e içinde inşallah yapacağız. Yapıyoruz. Yapmayı Allah muvaffak kılsın. Olursa makamı sıddikiyetten istifade ettirsin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 samimiyetten bir lahzı ayırmasın. Amin. Muhlisin ve muhlesin güruhuna ilhak buyursun. Başımızdan aşkın, liyakatımızın verasında ama sultana sultanlık yakışır. Sultanlarımızdan birinin dediği gibi nitekim geda'ya da gedalık yakışır. Dilencilik edip kapısına geldik, bir şeyler istedik, Ümid ediyoruz verecek, ümidimizle devam ediyoruz vereceği ana kadar. Lillahi taala el-Fâtiha.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 وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ <gülüyor> Muhterem Müslümanlar! Bizi Cenab-ı Hak nezdinde, nazarı-üluhiyette, en seviyeli hale getirecek şey, niçinsiz, nedensiz, inkiyat ve teslimimiz olacaktır.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 Nebiler, Sıddıklar ve Şehitlerden büyük kimseleri müşahede ederiz. Beytullahı Tavafta Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam veya Rahmanı görürüz. Misaliyle intikaline ve idrakına çalıştığımız makamı Sıddıkiyet'in sahibi Hazreti Ebu Bekir'i, makamı Ömeriyet'in sahibi Hazreti faruk Azam'ı görürüz.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 Kadınlık aleminin başının tacı, şu mübarek günlerde, onun adına ihtiramın manalaştığı, menasik ve ibadet halinde yerine getirildiği şu dakikalarda, mücdim boyunlarımızı, ayaklarını bastığı izlere kadar uzatıyor, anacığım diye sesleniyoruz. Başında saçları bembeyaz olmuş, hakkın kapısını bulamamış insanlar olarak sadakatine dehalet ediyoruz.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 Zevcesini orada bırakıp uzaklaştırdıktan sonra bütün mevunet, zayıfe ve kadının omuzlarına düşmüştü. Rabbin emriyle olduktan sonra gam yemem diyordu. Biraz sonra çocuk susayınca ağlamaya başlamıştı. Yanmış tutuşmuş, ağlıyordu durmadan. Anne bir yudum su bulmak için saat sola koşacaktı. İlk gözüne ilişen safa tepesi oldu.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 Dört defa gidiyor, üç defa geliyor, bu seyahatı yedi defa yapıyor. Biz mes'ada buna sahi diyor. Hz.Hacer'e iktidâ ve iktifâen yedi defa bu Hüseyin'in seyahatı yapıyoruz. Artık bittim diyor ya Rabbi, ben bütün esbaba tevessül ettim. Bırakıp bu yavruyu gidemem, senin emrine muhalefet edemem. Kocama baş kaldırıp isyanda da bulunamam.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 Zemzem'in hikayesi büyük, Zemzem hakkında çok konuşmamızı ister, onu ileriye bırakacağım, Zemzem bağışlasın beni. an ha Hazretleri, İsmail'i suyun yanında bulur, muzdar olduğu an, sebepleri kullandığı an, tevekkül ettiği an, tevekkülden uzak kaldığı an, Atını bağlayıp Allah'a tevekkül etmiş, Mevla'nın verdiği şeyleri kullanmış, Allah'a tevekkül etmiş. Makamı, sıdrikiyetin muktezasını yerine getirmiş. Allah olmazdan harikulade olarak oldurmuş bir şeyler, ümit edilmediği yerde güldürmüş onun gönlünü. Sevindirmiş tepinen yavrucu, güldürmüş kıyamete kadar gelecek insanları,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 Sebepleriniz bittiği an gökten bir ses duyacaksınız. İmkânlarınızı kullandığınız an gökten bir ses duyacaksınız. Artık kayrı bir tab aç bir ilaç düştük dediğiniz an gökten bir ses duyacaksınız. Emmen yujibul muzdarra ida dhaa. Ve yekshifus su'a ve yaj'alukum khulafa ard. Muzdarın duasına icabet eden kimdir? Bela ve musibeti ref ve kimdir? Allah'tan başka ilah mı olacak? Kella ve kataa, Allah vardır. Musibetlerinizi def edecek. Sizi huzura kavuşturacak. Gönül dünyanızda iç aleminizde zemzemler fışkırtacak. Sizi iman ufkuna ulaştıracak. Kanayan yaralarınızı dindirecek. Size inşirah verecektir Allah Celle Celaluhu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 imkanlarınızı kullanınız sebeplerle tükeniniz o zaman müsebbibül esbaba teveccüh etmiş olacaksınız ela inna ahsana'l kelami ve abla'n nizar kelamullahil melikil azizil ve teala fi'l kelam ve iza kura'l kuran festimu lehu turhamun Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve İzi Arfa İbrahim'ül Qawā'id'ımlı Bait ve İsmail. Rabbana Takkal Mina, İnne K Antesmiğül Alim. Rabbana Ve Jgalna Müslümanınlı K Sadakallahul الله Barakallahu lana wa li jami al-mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amara. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Ta'ziman li nabiyhi wa takriman li faqamati shan safiy. Allahu azza wa jalla amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ala'l-Nabîy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimu ala'l-Beyk. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin. Kema sallit alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil âlemin rabbenâ indekte hamidun mecied. Ve Muhammedin Muhammedin. Kemal barik ta ala sayyidina Ibrahim wa ala Abi Bakr Uthman la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 Size böyle nasihat ediyor, hayır haklılıkta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gele, kendinizi bile, kendinize eresiniz. Bir süreli bir yol içinde tek doğru yol olan Kur'an'ı bulasınız. Kur'an'ın tarifini sırat-ı müstakhibi bulasınız. emn ı eman içinde cennete dahil olasınız. Akhimiz salah, الصَّلَاهِ salate tenha تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون Oh, haram <laughs> the